Yalancı dünyaya aldanma yahu, bu dernek dağılır, divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu, bunda konağın mihman göçer eğlenmez. Bakma bunun karasınağına, gönül verme bostanına bağına. Benzer hemen oğlan oyuncağına, bunda aklı olan insan eğlenmez. Hayırlı akşamlar, dünya sultanlığını bırakıp, gönül sultanlığını seçen ve sultanların ardınca yürüdüğü Güzel insan Aziz Mahmut Hüdayi konuşacağız bu akşam. Her hafta olduğu gibi bu akşamda üstadım Hayati İnaş'la birlikteyiz. Hocam Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam Aziz Mahmut Hüdayi 17. Evet. yüzyılda ışık saçmış bir gönül elçisi. Evet. Ama onun bu dünya sultanlığını bırakıp gönül sultanlığına geçişi nasıl olmuş? Efendim ağızdan çıkan kulaktan döner kalpten çıkan kalpten kalbe gider buyuruluyor ya. Hakiki bir Allah dostunu her şeyini Cenab-ı Hakk'a vakfetmiş. Bir erimişi görüp tanıdıktan sonra adı Üftad Ha Büyük de bir keramet zuhuru ile meşhur hadisedir. Hani. Baktığı bir davada karşısına çıkan büyük bir keramet üzerine. Her şey gördüğünden ibaret değil hükmüne varıyor ve gidip teslim oluyor. Şimdi bunu söyleyivermesi kolay da Bursa Kadısı yani orada protokolde bir numara adam zenginlik, servet, şöhret hepsi onda Giy gidiğini bir daha giymez yani isterse son derece lüks hayat şartlarında herkesten farklı bir hayatı var. Ama gönlü düşmüş bir defa gelip ben size talebe olmak, bu yola girmek istiyorum. Sizin elinizde yetişmek istiyorum dediğinde ona iyice bir ders veriyor Üftali Hazretleri. Git diyor Kadı Efendi bu, bu yol sana uygun değil diyor. Darlık yoludur, yokluk yoludur diye. Ama bakıyor ki çok kararlı. Zaten bu bir imtihan. Evet. Bir imtihan. Hakikaten geliyor teslim oluyor o meşhur ciğer satma hadisesi. Yani şöyle bir düşünmek lazım. Onu yerine kendimizi koyup yani bir koyup iş ya çok ne duruş. kadar zor ya. Ne kadar zor ya. Herkes alay yedecek. Sırtında kaftan efendim. Yani bugün mesela büyük şehirlerden birinin belediye başkanı yahut ağır ceza reisi yahut iki yetki birden taşıyan bir adam düşünelim. Yani henüz Montesquieu yok ortalıkta kuvvetler ayrılığı falan. Efendim bu kadar etkili, güçlü, karizmatik bir insan muhtaç kişilerin yapacağı bir işi yapıyor. Ciğer satıyor sokakta seyyar. E deli derler tabii. Demişler, evet. taşlamışlar, alay etmişler. Ama bütün bunlar onun yetişmesi için, nefsini ezmek için tabibi tarafından yazılan reçete. Acı ilaç. Ama büyük başarıyla hepsini geçiyor ve en son artık sen bekleneni verdin Allah'ın izniyle. Nefsini ayaklar altına aldın. Müjdesine mazhar oluyor öyle de büyük bir dua alıyor ki padişahlar ardın sıra yürüsün. Yani padişahlar sana tabi olsun, sana talebe olsun, sana hürmet etsinler, seni takip etsinler. Öyle de oldu. Öyle de oldu. Meşhur Halise'dir 1. Ahmet Sultan 1. Ahmet. Her zaman yere geldikçe kendi şiirleri de olduğu için söz zaman zaman 1. Ahmet'e gelir. 28 yaşında vefat eden. Şu meşhur Sultan Ahmet Camii'ni yaptırmış olan. Hatta beraber şeyini kazıyorlar temelini Hazım ile. Orada verir. bizzat hizmet de ediyor. işçi olarak çalışıyor. Nemçe zaferini kazanmış. 14. Osmanlı sultanı, zaten tahta geçtiğinde 14 yaşında, dünyadan ayrılırken 28 yaşında. O dönemin en büyük, en meşhur gönül sultanlarından olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin de yanına kadar gelmiş, onun can dostu olmuş, talebesi olmuş bir özel insan. Hakikaten ardı sıra yürüyor, ona hizmet ediyor, seyislik ediyor, ata bindiriyor. Birkaç adım gittikten sonra da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ben bunu kabul etmezdim de sultanım. Hocamın duası yerine gelsin diye bu kadarına müsaade ettim. Eyvallah. Artık bunun yakışığı budur siz geçin diyor. Ve herkes bunu görüyor. Şimdi bu yapılan hürmet niçin ona? İlminden dolayı, irfanından dolayı devletin en üst mevkiinden doğrudan ilme bu seviyede hürmet gösteriliyor, saygı gösteriliyor Tabii bu devlete şekil veren, herkese önder örnek olan bir hareket. Üsküdar'da hemen herkesin bildiği türbesinde bugün ziyaretkahtır. Malum orada gidenler görüyorlar. Duası çok güzeldir. Bizi bir defa ziyaret eden, bizim için okuyan, sevabını bize gönderen bizimdir. İşte onun için de hayır dualar. İmanını kurtarmadıkça ölmesin. Aslında en mühim kısmı o. Evet. Yani diğerleri de insana cazip geliyor. Ölümlere suda olmasın. İşte öleceklerine haber versinler. Güzel tabii ama asıl maksat imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler diyerek. Biz de amin diyelim hocam. Yani bundan başka bundan üstün bir şey yok. Efendim bir taraftan da Aziz Mahmut Uday Hazretleri programımıza konu olmak ile de olduğundan da belli. Şair. Yani şu kadar şiir var en azından. Evet. <gülüyor> Diyanetleri Başkanlığı'nın bastırdığı divanlardan biri de onunki. Ee, en azından bu kadar. Yani buraya girmemiş, unutulmuş, kaybolmuş olanlar varsa onları bilmiyorum. Zaten sonradan derlendiği için. Tabii olabilir o yani. Şey o, o, atlanmışlar olabilir. Ama derli toplu her sırasına göre tertip edilmiş işte şu kadar şiiri var. Altı defa Osmanlı Sultanı değişiyor. Onun müddeti hayatında. Ama onun itibarı hiç değişmiyor. Hep el üstünde tutuluyor. Neden böyle? Çünkü dünyadan vazgeçti. Bu dünyada talebini netleştir derler. Devlet mi? Servet mi? Marifet mi? Ne istiyorsun? Bunları birbirine karıştırma. Birine yöneldiğin zaman diğerleri artık geride kalır yani. Hem marifet sahibi olayım hem de zengin olayım. Servetim olsun. Sözüm geçsin. Devlet makam sahibi. Olmaz. Bir şeyde karar vermek lazım. Bir şeyde lazım. karar vermek lazım. O net karar verdi. Marifete talip oldu. İrfana talip oldu. Ve Cenab-ı Hak devleti ona hizmetkar etti. Devletin başkanı ona talep etti. Hizmetkar etti. Velhasıl iyi ki böyle büyüklerimiz var ve iyi ki biz onları İsmen de olsa tanıma ile müşerref olduk. Evet. Yani bu bizim karımızdır. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruldu hadisi şerifte. El mer'u me'anen ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Elbette sevmek bir haldir. Benzemeye çalışmak lazım. Onu tanımaya, anlamaya gücü yettiğince gayret etmek lazım. Sevmeyi sözde bırakmamak lazım. Ama bu da bir şeydir. Tabii ki. Bir din büyüğü şöyle söyler. Yani anmaya layık değilsem de halim buna benzemiyorsa da zehir yutmaktan şekeri almak iyidir diyor. Doğrudur. <gülüyor> Şekerin adını almak diyor. Zehiri yutmaktan iyidir. Bakarsın suretten asla yol buluruz. Zaman içinde biz de e, ereriz kavuşuruz. O nimetten mahrum kalmayız. Şiirlerinden ilk aklıma gelen bir kıtasını söyleyeyim. Soruların var. <gülüyor> Şiirleri iki türlü mahiyet arz ediyor. Bazıları hakikaten sanatlı, ağdalı kelimelerin çok yer aldığı, anlamak için biraz yorulmak gereken eserleri olduğu gibi gayet basit, kısa Herkesini kısa mısralarla. Herkesin anlayacağı, yalın söyleyişleri de var. O dediğim ikinci tür şiirleri genellikle ilahi formunda bestelenmiştir. Evet. Herkesin kulağında bir Aziz Mahmud Hüday ilahisi vardır. Evet. Yani bunu duymayan yok. Ne geliyor aklına mesela ilk olarak? bana Allah'ım gerek geliyor mesela bana Allah'ım gerek Hüdayi'nin ümidi sensin ya Resulallah yani çok dokunaklıdır sözleri de ilahi tarzında okunuşu da ben örnek olarak şu kıtayı vermek istiyorum hocam. nefse uyup rahı haktan taşra çıkmak yol mudur kibri bile adın derviş takmak yol mudur matlabın alayiken ednaya akmak yol mudur Yarı baki var iken agyara bakmak yol mudur? Birkaç kıta daha var. Nefsine uyup Allah yolundan çıkmak iş midir yani? Yol mudur bu? Yakışır mı sana? Allah senin yani hakiki dostun. Dost istersen Hazreti Allah yeter. Nefsin ona düşman. Sana bir nefis verilmiş olması senin hayatının ve neslinin devamı için lazım olan enerji. E sen bunu azdırır da gayenin dışında kullanırsan, nefs'e köle olursan, Allah'a isyankar olmuş olmaz mısın? Böyle yol mu tutulur? Allah aşkına bir kendini topla. Kibri adın derviş takmak yol mudur? Başka bir tehlike, kendine derviş dedirtiyor, derviş geçiniyor. Yani dinine çok dikkat veri ayet eden biri görüntüsünde, kuluk kıyafetiyle falan ama. Kendini beğeniyor, kibir var, riya var. Zaten e, kaybetti yani. E yol mudur? Ne oldu şimdi bu yani? Olur mu hiç öyle böyle? Samimi ol diyor. <gülüyor> Matlabın alayken ednaya akmak yol mudur? Bu kadar yüksek bir maksadın takipçisi iken sen aşağılara akmak, tenezzül etmek yol mudur? Ne kaybettiğini düşünmez mi insan? Yarı baki var iken avyara bakmak yol mudur? Sonsuz olan, kudreti sonsuz olan, hayatı ebedi sahibi Allah var iken, sana hayatı ebedi bahşeden, sonsuz saadet vaat Allah var iken, gayrılara ona buna bakmak yol mudur? Kendini bir topla diyerek gayet veciz nasihat ediyor. <gülüyor> nice bir olmaz hevalar, nice bir tuğli emel, bu arzuları takip etmek, uzun emel sahibi olmak, Neyin nesi? Yakışır mı böyle bir şey? Nice. Gel ver işimden ey dertmand, insafa gel. Bari tevbe et artık yani. Bir toparla yani. Yaşım kemale geldi. Saçların ağırdı. Vaktidir. Hatta gençliğinde ettinse ettin ama bu şimdi tevbe zamanıdır. Salik elayık mıdır hiç? Zeydü amri lecedel. Zeyd ve amr. Ee, geleneğimizde e, farazi kişiler anlatılırken Zeyd'in Amr'ı Amr'ın Zeyd'e borcu var falan filan Anlatılırken fa farazi isimlerdir Yani bir Zeyd bir Amr olduğundan değil evet. Ona buna kavga etme Onunla buna tartışmak Ben haklıyım falan demek İş midir diyor yani yolcuya layık mıdır Salike layık mı Salik yolcu demek Salike layık mıdır Zeyd'i Amr'ü Lecedel Her tasarruf Hakk'ın sen hakka bakmak yol mudur Sen halka bakmak yol mudur Yaratan Allah iken insanların rızasını gözetmek yol mudur? Bir hadis-i şerif naklediliyor efendim. Buyurun efendim. Allah'ın rızasının, Allah'ın gazabının olduğu yerde, Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı, beğenmediği bir hususta. insanların rızasını takip ederse kişi, evet. Allah o kişinin işini insanlara bırakır. Artık o insanlar onunla nasıl oynarlar, nasıl rezil ederler yani belli olmaz. İnsanların kızacağı yerde Allah'ın rızasını ararsa Cenab-ı Hak insanlardan gelmesi muhtemel. Her türlü sıkıntıdan onu korur, muhafaza eder. Kendi hatırını âli tutanı âli tutar. Emrine hürmet edeni zelil etmez, aziz eder. İşte burada verilen mesaj da o. Hep hakkın kullarıdır, küçük büyük erkek dişi. Hizmeti Mevlâda olmaktır kul olanın işi. Anladın mı Rabbini? Hey kendiyi bilmez kişi. Hazır iken Halik'un etrafa bakmak yol mudur? Her şeyi gören bilen Allah varken etrafa bakmak. İnsanlar ne diyor? Ne diyecekler? Acaba. E bugün toplumsal <gülüyor> olarak zaten çektiğimiz sıkıntılardan birisi bu. Yani çok büyük bir problem. Kendimiz yani. olamamızın, olamamamızın da sebebi bu. Ölgüye yani yergüye aldırış etmek. Evet. Çok böyle kafamıza takıyoruz. Çok büyütüyoruz. Çok önemsiyoruz. Çok değer veriyoruz. Oysa ki e, ki söylediğiniz mihengi vursak bunu da Allah bize ne der? Ne der? Desek şey değil mi? E, i̇nsanlara karşı hoyrat davranmak sert davranmak elbette gerekmez ama e, rızasını gözetmek İnsanlar ne diyecek diye de iş tutmak iş değil yani yol mudur <gülüyor> yol mudur yani bir ev yapıyorsun eve bir şey alıyorsun mübahlardan bahsediyorum yani harama dalma zaten evet. konumuz bile değil <gülüyor> bir düğün yapacaksın mesela konu komşu ne der diye layıkının dört katı masrafa giriyorsun e ne oldu şimdi yani eline ne geçti. O kadar yoktan. borcun üstüne de, e, dert, e, dert sahibi oldun. <gülüyor> dert sahibi oldun. İşte insanların ne dediğini ya da ne demediğini <gülüyor> takip etmek. Desinler demesinler endişesi. insanı rezil ediyor tabii. Evet. Dur eder haktan seni hubbisi ve kaydı alef. Alef hayvan yemi demek. Ee, nefsin gıdasını vermeye hayvanı beslemek gibi bir şey yapıyor. Metafor yapıyor. Evet. Onun bunun sevgisi ve nefis hayvanını beslemek seni Allah'tan uzaklaştırır. Gör ne ve cihile etmiş bu yolda selef bak ecdada eskilere selefi salihine eshab-ı kirab, tabi-i nizam i tabi nasıl ilerlemişler bir bak onların hallerine nakd-ı ömrü eyleme nefsin hevasında telef ömür akçeni e, nefsin arzusunda harcayıp israf etme, telef etme ve cihibaki var iken mahluka bakmak yol mudur? Ve yine Cenab-ı Hak Allah'ın rızası varken Allah'ı e, razı etmek kaygısı varken ona buna bakmak yol mudur? Nice bir emmarelikte eyleye nefsin karar. işidi firru ilallahi et olyana firar. Ayet-i kerime firru <gülüyor> ilallah. Allah'a kaç. Allah firar et. Ne kritik bir ifade. Yani sığın. Herkes korktuğundan kaçar. Allah'tan korkan Allah'a sığınır, <gülüyor> Allah'a kaçar. Evet. Allah korkusun farkıdır. İnsan korkunca <gülüyor> kaçar, gayrı tabii. Yani veya e, insiyaki, e, gayrı tabii diyorum, tabii insiyaki olarak, yani elinde olmadan, düşünmesine bile gerek olmadan, refleksif olarak kaçar. Ama yalnız Allah korkusu, dur ki o korku kime nasip olduysa Allah'a kaçar, Allah'a sığınır. Onu da şöyle benzetirler. Nasıl annesinin tokadından korkup annesinin göğsüne sığınan çocuk gibi. Yani, güzel, kol, güzel ko teşvik korktuğu teşvik. annesi ama sığındığı da annesi. Kul Rabbine karşı böyle olmalıdır. Ee, Allah korkusu iyi anlaşılması gereken bir şey tabii. Yani e, sevgisini kaybetmek, rızasını kaybetmek korkusudur bu. Ve en çok seven en çok korkar. En iyi tanıyan en çok korkar. O korku Aşktan, sevgiden, muhabbetten doğan bir korkudur ve tanıyanlara mahsustur. Yoksa e, Rabbimiz Rahimindir, merhametlilerin en merhametlisidir ama e, kulun onun sevgisine layık olması, bu gayret içinde olması lazım. Buna gayret der eskiler, kul Allah'ına gayret eder ne demek? Ne demek? Kıskanır. Yani, yani Rabbimin emri çiğneniyor. Nasıl olur der. Dayanamaz. Yani kalbi el, içi el vermez. Orada da bir şey verir yani. Evet, sevginin tezahürü. Sevgiden ileri gelir bu. Ya birinin işlediği günahtan bana ne falan da. Fakat Rabbimin emri ayaklar altına alınıyor. Bu nasıl olur? Der. Yani onun hatırının gözetilmemesi acı gelir. Giran gelir. Tahammül edemez. Allah kulunu Gayret eder, kıskanır. <gülüyor> o da şudur. Ee, ey Ademoğlu. oğlu, bir hadisi kutsi anlatıyor alimler. <gülüyor> ey Adem oğlu, her şeyi senin için yarattım. Seni kendim için yarattım. Senin hizmetine verdiğim şeyler seni benden alı koymasın. Yani benim hizmetime e, verilen şeylerin ben peşinden gittiğim için evet. ne oluyor? Sonuçta unutuyoruz. sahibi unutuyoruz yani. Yani. Ben sana veriyorum hizmetine ama sen ona aşık oluyorsun. onu kölesi oluyorsun. Yani arabaya bin. Araba sana binmesin yani. Aynen öyle. Yani, parayı kullan. Para, para, seni ha, para seni kullanmasın. Seni esir almasın. Hazreti Ali radıyallahu anh para çok güzel bir köle, çok kötü bir efendidir. Çok iyi Aynen bir köle, öyle. çok kötü bir efendidir. Kuluna gayretinden dolayı zina yasak etmiştir diyor. İzah ederken. Kuluğuna gayretinden dolayı, kıskanmadan. Ya ben sana neler hazırladım Allah-u Teala. Sana neler verdim ama sen e, yanlış işler yapıyorsun. Yapma, yapma. Dayanamazsın çünkü karşılığı bu. Kanun böyle, ben bunu böyle vaz ettim. böyle tecelli etti. E, kendini yakma. Sevgiden kaynaklanır. Mümin, mümine gayret eder. Bu ne demek? Kıskanır yani. Şöyle söyleyeyim. Sen beni çok çirkin bir yerde görsen. Berbat bir yer. Üzülürüm. Üzülürsün. Elinden gelirse kurtarmaya da çalışırsın. Yani bir benim yani, ufak gayrete de, girerim yani o durumda. Benim ufak tefek şey. sistemlerim olsa bile. Olur ki hani ben sana karşı yani, sert davranırım. Yanlıştan kurtarmamız lazım ya. Yani. Ama tahammül edersin ya. Olmuyor dersin abi. Yani sana yakışmıyor. Dersin çıkarırsın. Yani gayret anlatılırken sevgiyle birlikte anlatılıyor. Kıskanma seven kıskanır yani. Evet. Seven kıskandı da sevdiği için zaten. Sevdiği için zaten. İşte anlatılan o. Hiçbir hareket yok. Kalbin sızlamıyor. Ama sorduğunda seviyorum diyor. Ya seviyorsun da bataklığa düşmüş el uzatmıyorsun. Nasıl sevmek böyle olur mu yani? İnsan acır merhamet eder. Yılanı ateşte görsen dayanamazsın. Tamam yılan zehirlidir. Öldürmeye izin de vardır usulü dairesinde ama. Ama ateşte kıvranıyorken bu da olmaz yani. E insan yanıyor. Nasıl kırılır? Acımazsın. Nasıl el atmazsın? Nasıl mer nasıl merhametsizliktir bu? <gülüyor> Kardeşsiniz diyor değil mi? İnanan evet. Müminine, ikfatun müminler. Kardeşler. O sevgi anlatılıyor. Her muradı hak verirsen gayre bakmak yol mudur? Ko sivayı sıdkile gel haka eyle itizar. Ha, bir mısra'ya atladık. Sivayı bırak. Yani gayrıları, Allah'tan başka olanları bırak. Kalbinden çıkar sıdık ile gel, doğrulukla, samimiyetle gel. Hakk'a eyle itizar, Allah'a eyle itizar. İtizar etmek, özür dilemek demek. Yani dönüp dönüp hep tövbeye dönüyoruz. Tövbeye, Tövbe dönüyoruz. tövbeye dönüyoruz. Şimdi özür dileme kavramını bir düşünelim. Evet. Ben bir yanlış yaptım sana. Yahut da ben size yaptım. Üzdüm. Ne yapıyorum? Ya özür dilerim Abdullah yani. isteyerek olmadı. Bir daha yapmam. Ya ben senin bir tarafını yaralamış da olsam, bir kırmış da olsam, bu samimi özür karşısında sen bir farklı düşünürsün artık ya. Değil mi? Aynen öyle. Allah'tan özür dilemek, Tevbe istiğfar işte böyle bir şeydir. Ya Rabbi, af istiyorum. Ben cahillik ettim. Nefsime uydum. Yanlış yaptım ama. Affına sığınıyorum. İşte hep sevgiden kaynaklanan. Bunu çok iyi anlamak lazım. Günde beş defa namaz kılıyor olmak. ...bir yükü üzerinden atmak... ...ne bileyim bir mükellefiyetten... ...oh falan... ...ya öyle değil ya... ...sevgiliyle buluşmadır, randevudur... ...kim yarına günde beş defa... ...kayıtsız, şartsız... ...ya kardeşim bir ilçe ...kaymakamın randevusuna gidecek olsan... ...bir elbiseni düzeltirsin... ...derlenir, toparlanırsın... ...bunun kaydı saati vardır üç kere gidersin dört kere gidersin sonra artık gelmese denir adama sıkılırsın neticede. sıkılırsın Öyle yani şey kim olursa olsun yani yalnız Allah ki günahında olsa kusurunda olsa efendim her gün gecesi yok bizi yok her zaman huzura çıkabiliyorsun buluşabiliyorsun aslında bahşedilen çok büyük bir nimettir bir şereftir bir devlettir işte Ondan özür dilemek. Ya Rabbi ben bilemedim. Kulluğu bilemedim. Yanlış yaptım. Sen beni affet. Özür diliyorum. İstiğfar etmek özür dilemektir ya. İhtizar onun için işte o kelime orada geçiyor. İhtizar et. Allah affeder. Onu ümit et yani. Yani. <gülüyor> Tövbe mi kabul etmedi diye iftira etme diyor. Tabii ben doğru değildir. <gülüyor> Sen benim yanlışa devam ediyorsun duruyor. Yanlışa yani, devam. Bir devam yani. Böyle bir durum var orada. Ennedm tövbetin diyor değil mi Hadis-i Şerif'te? Pişmanlık tevbedir. Üç şartı var. Pişmanlık. Dil ile istiğfar. Bir de kalple. Bir de ayaklaşmamak şart. yani. E bir, bir de ayaklaşmamak yani. Hakikaten pişmansan yani tamam artık. Yaptık, Yaptık oldu ama. Yaptık ama ikinci, üçüncü vazii Ol, yok yani onlar bir de. <gülüyor> evet. Ne soracaksın oraya sormasın. Şimdi hocam e, mesela bugüne kadar konuş, konuştuğumuz e, evet. şairlerde çok <gülüyor> musiki ile alakalı bir şey geçmiyordu. Evet. E, dikkat ettim. Azmam Mahmut Hüdayi hep şiirlerini kendisinden sonra bestelemişler. Ilahi, i̇lahi şeklinde söylemeye gayret etmişler. Bestelemişler yani. Dergahta, Bunu dergâh. Semre mısraları gibi. Evet. Eşrefzade Rumi mısraları gibi. Şöhret bulmuş. İşte o kolaylık, o örnek var mı? Elinde ön, bir iki örnek. Onlara bakalım. Bakalım hocam. Mesela en çok e, duyulmuş olan Eğlenmez redifli, orada da bestelendi de Bak şimdi Dünyaya çeker her fert Halince Dünyada çeker her fert Halince bela dert olaşık aşıka derler mert başayım eğme ya O kişiye aşık derler ki Açığa baş eğmesin. Allah'tan başkasına neyleyim oku, oku Dünyayı Bana, bana Allah'ım gerek Evet. gerekmez masivayı bana sultanım gerek. Evet. Ehli dünya, dünyada ehli ukba, ukba da her, her biri bir, bir da bana, bana Allah'ım Allah gerek. gerek. Şimdi hocam şöyle bir parantez açayım. Geçen haftan demiştik ki ezberlenecek şiirler söyleyeceğim diye. Ha. Şimdi Aziz Mahmut okumaya başlayınca zaten çoğu ezberlenmesi Ezberlik. kolay olduğu evet, için. Evet. Azmam Mahmut yani yüzde elli şiirleri çok rahat ezberlenecek şekilde bir de günümüz Türkçesinde çok yakın. Biraz önceki okuduğunuz gibi değil. Çoğu böyle ilahi formatında olduğu için. Kim umar senden vefayı yalan dünya değil misin? beyanın seyyidini alan, alan dünya, dünya değil, değil misin? misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahir-i kar edip, soyan dünya değil misin? En sonunda üryan edip, soyan dünya değil misin? Evet. Kolayca...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 Çok, çok kişiden, kişiden arka kalan Nice kerre boşalı ben dolan dünya değilmiş. Evet. Ne kadar güzel ezberlenir. Zaten bunun evet ilahi formunda bu bunların, da. Onların bunların çoğunun şey bizim söylediklerimizin var hocam ilahi formunda. <gülüyor> bir de natı değil mi efendim? Evet. Natı var mı önünde? Evet. Ya Resulallah redifli çok vardır. Yani edebiyatımızda Ya Resulallah redifiyle yazılmış natlara bir araştırma yapalım deseniz binlerce eser karşımıza çıkar. Biri Aziz Mahmud 5 Beyit Kudumun rahmetü zevku sefadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebiyidin dahi Adem dururken maittin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla dolmuştur. Vücudun mazhari tamı tam hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zira, Seninle erdiler zâte dahi envâ ile zâte işin erbâbı hacâta atadır ya Rasûlallah. Hüdâiyye şefaat kıl eğer zahir eğer batın Kapına intisabetmiş etmiş gedâdır ya Rasûlallah. Sadece son beyti ezberlemeli mesela. Hüdâiyye kendisine şefaat kıldırıyor ya Rasûlallah. Görünür görünmez eğer zahir eğer batın yani her türlü şefaatine talibim. Çünkü senin kapına intisap etmiş, sana bağlanmış dilencidir. Bu kapının dilencisidir ya Resulallah. Kapına iltecağı etmiş, gedadır ya Resulallah. Allahü Teala Habibine hürmet eden, ona muhabbet besleyeni hep aziz tutmuş. Neler olmuş tarih boyunca görüyoruz. Sultan 1. Ahmet'in dört mısrağı vardır işte. Talebesi olan yani Yalnız evet. Mahut-i Güle gülzarın übüvet o kadem sahibidir. Vahdiye durma yüzün sür kademine o gülün. Senavi peygamberin kademi şerifi emanet olarak gelince, onun nakşını yapıp sarığının üstüne koyuyor, süpürge takıyor ve o kölelik alametidir. Ona köle olduğunu ilan ediyor, yani bir protokol gayreti biçim resmileştiriyor, şiiriyle de. Ne yani no, no olur ki diyor, kölen olarak kabul görsen ya Resulallah, beni reddetme diyor. İşte bu muhabbettir, bu hürmettir ki medeniyetimizi inşa etmiş, yüceltmiş. Ee, ne zaman ki gaflete düştük, unutmaya yüz tuttu, o zaman da işte gayret gayreti ilahiye dokunup yani sevilenin yanlış yapması e, çok dokunur yani. Evet. İncitir. Evet. Yani biz bu kadar Dini İslam'a hizmet etmiş bir millet olarak bize yakışan o hizmetimizi sadakatle sürdürmek ve rahı haktan ayrılmamaktır. Bize yakışan odur. Başkasının yaptığı hata bu kadar batmaz. Ama biz, biz evdeniz. <gülüyor> biz evdeniz. Ahalideniz ne yani? Bin yıllık bir geçmişimiz var. Çok güzel, samimi, hizmetle geçmiş bir ee, tarih dönemi bin yıl bu millete nasip olmuş o hizmet o halde layıkı bunun sürdürülmesidir. Aşık kere maksuda can bezle de canana atsa özünü o da pervaneye pervane. Pervaneye pervane. Şimdi burada ince bir sanat var. Pervane bildiğiniz gibi programımızın da isim babası can olan kelebek değil mi? Pervanesi. Ne yapıyor? Mumun etrafında dönen o küçük kelebektir. Evet adı pervane. Bölersek perva ne? Perva korku. Hani deriz ya pervasız. Hani saygısız kişiler öyle deriz yani. Aşık olan kendini ateşe atmalı diyor. Atsa özünü o da pervaneye pervane. Pervane olan korkar mı ateşten diyor yani pervane olan ateşten kendini gizler mi alevden diyor ya şair. Pervane o için yanarak değil donarak ölmek felakettir yani o korkmaz zaten Ateş'e ne? teşnedir meftundur aradığı odur geçen de konu ettiğimiz Hazık Mehmet onu söylüyordu yani muradu matlabı suz iş değilse ya ne arar çeragı meclisi pervane ya ne ya ne arar <gülüyor> yana yana diyor arıyor mumu ateşi diyor karanlıkta pervane e, bulunca yanacağını da biliyor Demek ki yanmak onun maksadı. Bundan korkmak şöyle. Gayesi o zaten. Ya Rabbi yak beni diyor. <gülüyor> gayesi o. Ne dedin? Gayesi o zaten. Gaye o gayesi o. Yani yanmak, işte ne, bu mecazlar üzerindedir şiirimiz. Dünyada çeker, demin vaslın olalım atlap. Can eğlenilmez ya Rab. Yap gönlüm evini yap. Şöyle koma virane. Ya Rabbi. Sana talip olduğumdan beri, sana kavuşma derdiyle dertlendiğimden beri hiçbir şeyle eğlenemiyorum, oyalanamıyorum. Hiçbir şey beni avutmuyor. O eğlenmez şiirini başta okudunuz ya. Evet, muhtelif efendim. anlamları var Türkçede. Avunmak, vakit geçirmek, onunla mutlu olmak gibi hepsini birden kullanıyor. Yap gönlüm evini yap, şöyle kuma virane, ya Rabbi. Gönlümü yap diyor. Böyle yıkık kalmasın diyor. Ya Ben seni talep ediyorum. Seni istiyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Yani rızana, sevgine evet. beni yarı yolda bırakma. Aşık sararıp soldu. Bin can ile kul oldu. ahır dileyin buldu. Bak Yusuf iken ana. <gülüyor> sararır solar. Zayıflar. Aşk çünkü maşuku besler sevindirir. Aşıkı üzer incitir derler. Elbette zayıflar sararır gözyaşları altın, yüzünün rengi gözyaşları gümüş renginden dolayı. Yüzünün rengi sarı altın. Yani altına <gülüyor> gümüşe efendim zenginliğe kavuşur. Fakat son tahlilde kuyuya da düşse, derde de düşse çıkar ve sultan olur. Maksada kavuşur. Bak Yusuf'i kenane. Hazreti Yusuf Peygamber'in hikayesine, kıssasına bir atıf yapıyor. Son olarak da Musa gibi gel tuğra takim eresin nura Merdane, Bakan Mora, Erişte Süleymana. Süleyman, Süleyman Aleyhisselam'ın karıncayla konuşması, ona tonla karşı büyüklenmeyip o saltanatıyla ihtişamıyla yerdeki zavallı karıncaya muhatap olması Kur'an-ı Kerim'de anlatılan meseleye atıfla e, karınca hatırını sormayı unutan Süleyman olamaz mesajı veriliyor. Tur Musa Aleyhisselam Vadi Eymen, Tur Dağı'na tecelli o mesele de hatırlatılıyor. Yani şiir yazarken kısas Enbiya resmi geçit yapıyor. <gülüyor> Şimdi hocam bir de şöyle bir şey var. Bugüne kadar izlediğimiz, işlediğimiz şairlerin hiçbirisi sadece şiir yazmamış. Tabii tabii. E, kayıtlara yani. geçen Aziz Mahmut Hüday'e ait benim tespit ettiğim 27 tane eser var. 27 eser. Evet 27 eser vermiş. Ya. Şimdi biz kısa bir programda kısa bir bölümden bahsediyoruz. Yani hani bu insanların ya. aslında okulun ne kadar geniş olduğunu, bu gönül dünyasının nasıl kazandıklarını aslında buradan çok iyi anlayabiliriz. Ya. Yani sadece oturup da tekke de işte gelene öyle değil, geçin. Öyle değil. Dememişler. Tabii. Tam tersi bir adab, bir edep öğretmişler. Çok yönlü bir eğitim. Biraz önce sultanlıktan vazgeçen adamın peşine sultan sırf ne diyor? Benim üstadımın sözü geri kalmasın diye peşim sıra yürüttüm sizi diyor. Yani şimdi o noktadan hani o ilk başta kabul etmediğimiz o şaşalı tantanalı hayattan vazgeçip gönül sultanlığa oturunca da aradan yüzyıllar geçmiş bugün onu konuşuyoruz biz. O dönemde kimler geldi geçti? Ne zenginler vardı, ne devletliler neler neler vardı. E unutuldu gitti tabii. Yani ondan sonra gelen Bursa Kadısı'nı hatırlamayız herhalde. E elbette kim bilir. Yani. <gülüyor> kim bilir Gönüllerde sultan olan yüzyıllarca anılıyor. Fena bulup hayat alan şu dem kim aşkı yârimden. Biraz da o ağır şiirlerinden bir örnek. mahabbet isteyen gelsin haber sorsun mezarımdan. <gülüyor> ben diyor... Fani olup, aşkta, sevgide kendimi, kendimden geçip yani, varlığımı eritip, Fani olmak nasıl diye sorulduğunda şekerin çayda erimesi gibi derler. Yani e, iddiasından vazgeçiyor, artık benliğini teslim ediyor. İradesini teslim ediyor. Evet. Sevgi haddi aşınca, fartı muhabbete aşk derlermiş. Yani muhabbetin aşırı hali artık teslim olma hali. Ben ona kavuşayım da diyor e, yarimin aşkından. Muhabbet isteyen gelsin sorsun mezarımdan. <gülüyor> Benim kemiklerim şahitlik yapsın. Mezarım tabii aşkı anlatırken üstadlarımız son derece ileri örneklerle, metaforlarla, pervanenin yanması, bülbülün seve seve can vermesi gibi misallerle anlatıyorlar ki biz bir parça anlayabilelim. Anlamak için tabi biraz tatmak da lazım yani. yani. Buna bir özenmek. Ya böyle bir şey varmış farkına varmak elbette bir şeydir bir değerdir ama. Dua edelim isteyelim de birazcık da tatmak. Netice itibariyle çünkü bu bir haldir. Evet. Ee, men lem yezuk, lem yedri der eskiler. Tatmayan bilmez der. Yani biraz tatmak. Şöyle dilinin değmesi de lazım. Cenab-ı Hak ihsan etsin inşallah. Menlem yazık bilmez yazık derler. Doğrudur. Yani yani. <gülüyor> öyle bir şey oluyor. Şimdi evet. hocam e, programın son 10 dakikasına girmişiz. Evet. E, bizim biliyorsunuz işaret levhaları. İşaret değil, ne seçtin bakayım? E, yine Azı Mahmut Hüdayi'den seçtim. Akıl olan. Akıl olan anlar bu dünya misafirhanedir. Baki safa tahsiline say etmeyen divanedir. Akıl olan anlar bunu Dünya misafirhanedir. Ben de vezni gözetiyorum da. Evet. Halbuki kulaklarda kalsın diye. Akıl olan anlar bunu. Dünya misafirhanedir. Baki, Baki safa tahsiline say, say etmeyen divanedir. Evet. Akıllı olan evet. şunu anlar ki burası misafirhane. Yani buraya kalmaya gelmedin. Göçmeye geldin. Bir süreliğine buradasın. Bunu bilir akıllı olan. Akıllı ona derler zaten. Ahmak olan sahip olduğunu zanneder. Burası benim falan der. Ya nasıl senin ya? Senden önce babanındı, ondan önce dedenin de, ondan önce onun babasındı. Hepsi kondu, göçtü, geldi gitti. Nasıl senin yani? Eskiler o yüzden bunlar riayet ederler de. Burası sizin mi dediğinizde bekçisiyiz derler. Veyahut <gülüyor> da emanetçisiyiz. Emanetçisi falan derler. Akıl olan anlar bunu. Dünya hanedir. Baki safa tahsiline saayetmeyen divanedir. Kalıcı mutluluk için, safa için gayret etmeyen delidir diyor. Ben onu akıllı demem diyor. Mecnun diyor o aklını kaybetmiş. Daha önce bir vesileyle söyledik miydi bilmiyorum. İmam Gazali Hazretleri diyor ki: Dünya evet. <gülüyor> dünya bir altın kase olsa, saf altından kase, parıl parıl Ahirette kırık bir saksı parçası olsa topraktan yapılmış, üstelik sızdırıyor, kırık, gösterişsiz. Tercih durumunda kalan kişi akıllıysa, altın kaseyi değil, kırık saksıyı seçer. Neden? Der ki çok gösterişli, parlak bu, anladık da, benim değil, benim, kalıcı değil. Bugün yarın elimden çıkacak, öbürü bari benim. Hiç olmazsa, ebediyen benim, diyor, kırık da olsa olsun. benim der. Akıllı bunu yapar. Kaldı ki... Ahiret altın kasedir, dünya kırık saksıdır. Buna rağmen dünyayı tercih edenleri anlayamıyorum diyor. <gülüyor> Şimdi lükat Akıl... e, bölümü içinde evet. safa kelimesini seçmiştik. Ha, evet, safa. E, biliyorsunuz e, <gülüyor> biz burada istiyoruz ki hem biz hem izleyicilerimiz e, sözlük kullansınlar. Safa, saflık, berraklık, e, gönül şenliği, kedersizlik, eğlence. Manalarına tamam. Uçacağım. Safa, safam olsun derler ya. Yani mutluluk, saflık. Mustafa oradan gelir mesela. Mustafa. Saflaşmış, temizleşmiş, hmm. temizlenmiş. İstifa, ıı, istifa. <gülüyor> Tahirül Mevlevi'nin bir şiiri. Ak gelivermedi aklıma Beşfuz. da. Daha yani girersek şimdi kaç çok az vakit Zaten alalım. dört dakikamız <gülüyor> var galiba hocam. Safa. Şeyh Galip'ten aklıma geleni söyleyeyim. Onun için şimdi hatırlayamadım. Tedbirini terka ile takdir Hüdâ'nınındır. Sen yoksun o benlikler hep vehm gümanındır. Birden dire bul aşkı bu dün bu tuhfe bulanındır. Devran olalı devran erbabı safanındır. Devran olalı devran Erbabı safanındır. Yani saf kalplilerin, saflaşmış olanlarındır bu dünya dönmeye başladığından beri bu felek Asıl onlarındır. Bahtiyar olan onlar. Onlar zevk ediyor. Onlar yaşıyor. Buna gönül veren saflaşmamış dünyaya meyleden için burası çile yurt, eziyet. Onun bir karı yok. Seviyor, bağlanıyor, sımsıkı sarılıyor, bırakıp gidiyor. Evet. Bir daha da kavuşmamak üzere. Bu, bu lezzet tahsil etmiyor ki. Burada kim safa bulur? Seyirci gibi gelir gider. Berk-ı Berk Hatıf gibi kaydı Siva'dan güzel et. Yani bu dünyaya gelip gidiyorsun da şimşek gibi çak geç yani. Sahiplenme. Yok efendim şurası benim burası. tapusuyla bilmem nesiydi. Bunun derdiyle uğraş falan. Bitmiyor. Misafir gibi. Derdi de bitmiyor yani. <gülüyor> Derdi Görmedik bitmiyor. bitireni. O Öyle beyti bir şey daha var. okuyalım şimdi. Aklı olan anlar bunu. Dünya misafirhanedir. Baki safa tahsiline say etmeyen. Divanedir. Evet, safa. Baki safa tahsiline sayetmeyen divanidir. Müstefilün, müstefilün. Evet, vezin çok hoşuma gitti de onun için üstünde durdum. Var mı başka sorun? Aslında vardı hocam, süremiz yetmeyecek ki. Bir tanesini sormakalım. Sor. E, bu kanuniye yazmış olduğu bir nazire vardı, ona girelim diyecektim aç, ama. Aç, aç, aç. Doğru, güzel bir nazireydi o. Hazini esrarı lahut ol ki sultanlık budur. Hazini esrarı lahut ol ki sultanlık budur. Kenzile yefnaya malik ol beyim hanlık budur. Kenzile yefnaya malik ol beyim hal hanlık budur. Kenzile yefnaya malik ol beyim hanlık budur. Şimdi diğer, diğer ikinci beyte geçmeden önce Geçmiyorum. Neyin naziresi bu? Kanuni merhum şöyle diyor. Hayu'dan farik ol alemde sultanlık budur. Pendine göşeyle gelmevurun süleymanlık budur. Kanuni merhumun şiirini iki asır kadar sonra Tanzir ediyor. Ver bakayım bir. Buyurun hocam. Hazini esrarı lahut ol ki sultanlık budur. Kutsi, mukaddes, mübarek, güzel, kıymetli, mücella, müberra hazinenin sahibi ol. Ona kavuş. Ki gerçek sultanlık budur. Yani altından, gümüşten, paradan, puldan oluşan hazinenin sahibi olmak sultanlık değil. Çünkü bırakıp gidersin. Gözün orada kalır. Gam çekersin. Halbuki bahsettiğim serv serveti elde edersen alır götürürsün ebediyen senin olur. Gerçek sultanlık budur. Ken zilayef naya malik ol beyim hanlık budur. Bitmeyen, tükenmeyen, kaybolmayan hazineye sahip ol. Gerçek hanlık budur. Hocam isterseniz hiç ikiye geçmeyelim. Ee, program... Yetmeyecek mi? Bir beytel sonra... fırsat yok mu? Tevkı at bağlayıp ifriti nefsin boynuna asafı akları ayet kıl Süleymanlık budur. Nefisin boynuna diyor tasmayı tak sıkı da tut. Akıl vezirine uy Süleymanlık budur. Eyvallah hocam. Asaf. Evet. Yüreğinize sağlık hocam. Teşekkür Allah ediyoruz. Ağabey, ben teşekkür ederim. Bu akşam Gönül Sultanları'ndan Aziz Mahmut Hüdayi'yi konuştuk. Haftaya başka bir Gönül Sultanı ile karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar efendim.